Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala esrefil anbiya ve'l mursalin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Yüce Rabbimiz Allah subhanahu ve taala yahmdolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Bunlardan sonra Bu meclisimiz Mübarek Ramazan ayı Gelmeden önceki son meclisimiz Bundan dolayı bu dersi Bilmeyenler öğrensin Bilenler tekrar etmiş olsun Bilip de unutanlar hatırlasın. Yanlış bilenler de yanlışlarını düzeltsin diye. Oruç ahkamı ile ilgili olmasını, oruç ahkamına hasretmeyi münasip uygun gördük. Bu mesele ile alakalı daha önce yazılmış, basılmış, yayınlanmış tarafından kısa bir risale vardı. Muhtasar Oruç İlmihali isminde. Bu derste inşallah bunu okuyup bitirmeye gayret edeceğim. Vaktim yettiği kadar. Uzun uzadıya açıklama şerh yapmaya gerek duymadan, gerektiği yerlerde kısa talihlerle, kısa tavlih ve izahlarla inşallah bu tek mecliste başından sonuna kadar bütün oruç ahkamıyla alakalı meseleleri gözden geçirmiş. Bunlardan bahsetmiş, müzakere etmiş olacağız. Allah Subhanahu ve teala bu meclisimizi bereketli mübarek kılsın. Amin. Bu mecliste bulunan hiç kimseyi bu hayırdan, bereketten mahrum etmesin. Amin. Burada okuyacağımız, dinleyeceğimiz faydalı ilmi bizim hakkımızda faydalı amel haline getirsin. Bize bundan istifade etmeyi nasip etmesin. Bismillah. Orucun tanımı. Diyor ki Risalemizde dilimizde oruç kelimesiyle ifade edilen ibadetin Arapçadaki asıl ismi, asıl adı Es-Savm es veya Es-Sıyam'dır. Bize Fahçadan oruç diye dilimize girmiş ve bugüne kadar böyle oruç diye isimlendiriyoruz. Ancak İslam'ın bu beş rükunundan birisi olan bu mübarek büyük amelin gerçek ismi Es-Savm veya es -siyam'dır. Arap dilinde savum veya sıyam, imsak. Yani terk etmek. Bir şeyden imtina etmek. Ve el çekmek anlamlarındadır. İmsak etmek kişinin bir şeyden el çekmesi terk etmesi kendini tutması anlamındadır. Bu kelime anlamı. İslam şeriatında ise fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar Yeme, içme ve orucu bozan sair işlerden imtina ederek yapılan bir ibadettir. Bu da orucun şeriattaki tanımı. Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar yemeyi, içmeyi ve şeriatın tespit edip belirlediği sair orucu bozan şeyleri terk ederek Allah Tebaarık ve teala'ya takarrub için yapılan bir ibadettir. Orucun rükünleri üçtür. Orucun kendisinden oluştuğu, kendisiyle orucun tamam olduğu rükünleri üç tanedir. Bunlardan birincisi niyettir. Oruç tutan kişinin belirli vakitler arasında belirli bazı şeyleri terk ederek bununla Allah'a kulluk etmeyi kast etmesidir. Buradaki orucun rükunlarında sözünü ettiğimiz niyet kişinin bu imsak etme, kendini tutma, aç kalma işi ile Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadeti, ona takarrubu kastetmesidir. Bu, ihlas ile ilgili olan niyet. Niyetin ihlas ile alakalı kısmı. Bir de orucun şartlarında ayrı bir niyet daha var. O niyet de orucu, nafilesini farzından, muayyenini muayyen olmayanından, ayırt için gerekli olan niyet. Orucun rükünleri arasında sayılan niyet, orucun bu imsak işinin aç kalma ameliyesinin Allah'a bir takarrub kastı ile yapılması hususundaki niyet. Yani ihlas. Zira ameller niyetlere göredir. Ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen Umar İbni Hattab radıyallahu anh'ın hadisine göre. Ameller niyetlere göredir. Kim neyi niyet etmişse, o ancak niyet ettiği şeyi alabilir karşılık olarak. Bu orucun birinci rükün. İkincisi imsak. Savun kelimesinin tanımında, sözlük anlamında, imsakın el çekmek, kendini tutmak demek olduğunu söylemiştik. Orucun rükünü olan imsak, oruç tutan kişinin niyet ile beraber, belirli vakitler arasında... Şeriatın orucu bozacağını beyan ettiği şeylerden imtina etmesidir. İmsak ile bunu kastediyoruz. Oruç tutacak kişinin niyetle beraber niyet birinci rükündür. Belirli vakitler arasında bu da gelecek üçüncü rükün. Şeriatın orucu bozacağını beyan ettiği şeylerden imtina etmesi, el çekmesi, kendini tutması yani imsak etmesidir. Bu da orucun ikinci rükün. Üçüncü rükünde vakit, vakitte oruç tutan kişinin niyet ile beraber, niyet birinci rükünün. Orucu bozan şeylerden imtina etmesinin, bu kaçıncı rükün? İkinci rükün, imsak. Bu işlerin niyetle beraber, bu imtinanın, bu imsakın fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar olmasıdır. Yani şeriatın belirlediği bu vakitler arasında olmaz. Öyleyse orucun rükünleri üç tane. Birincisi niyet. Burada niyet sözümüzle kişinin günün belirli saatlerinde orucu bozan şeylerden imtina etmesiyle Allah'a takarruf etmesini kastediyoruz. İkincisi imsak. İmsak ile niyet ile belirli vakitler arasında kişinin şeriatın belirlediği orucu bozan şeylerden imtina etmesini kastediyoruz. Üçüncüsü de ne? Vakit. Vakit. Niyet ile beraber şeriatın belirlediği bazı şeylerden imtina etme işi yine şeriatın belirlediği bazı vakitler arasında olmalıdır. Bu vakitlerde oruç için fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar olan vakittir. Bunlar orucun rükünleriydi. Ramazan orucunun hükmü Ramazan orucu kitap, sünnet, ve Müslümanların icması ile vacip ve farz bir ameldir. Vacip olduğunu inkar eden kişi İslam milletinden çıkar, kafir ve mürted olur. Yüce Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi takvalı olasınız diye, Allah'tan sakınasınız diye oruç size de farz kılındığı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumanın yaptığı rigayette buyuruyor, diyor ki İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın üzerine bina edildiği bu beş temel direkten bir tanesini de oruç, Ramazan orucu olarak zikretti. Ramazan orucunun farz olduğuna da bütün ümmeti Muhammed icma ve söz birliği etmiştir. Bundan dolayı kitapla, sünnetle ve ümmetin icmasıyla sabit olan bu büyük dinin bu büyük şiarını, İslam'ın bu büyük rüknünü inkar eden kimse, bununla alay eden kimse, bunu hafife alan kimse, İslam milletinden çıkar, Müslümanlık ile ilişkisini bağını keser ve mürtet olur. Ramazan orucunun faziletiyle alakalı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den pek çok hadisler gelmiş. Burada bir tanesini zikretmişiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim iman edip ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa? Elhamdülillah. <gülüyor> İki şey sayıyor. İki şart. İman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek. İman ederek yani hem Allah'a iman ederek hem de Allah'ın oruca ve oruçluya vaat ettiği ecir, sevap ve mükafata iman ederek. Birincisi daha genel, ikincisi oruçla alakalı daha özel. İman ederek Allah'ın vaat ettiklerine ve ihtisap ederek yani Allah'ın vaat ettiği bu şeyleri hesaba katarak bunları umarak bunları isteyerek Ramazan orucunu tutarsa o kişinin geçmiş günahları affolur o kişinin geçmiş günahları affolur. Bu çok büyük bir fazilet. Bu sözleri geçmiş günahları affolunur gibi sözleri hadis-i şeriflerde belki duymaya alıştığımızdan gözümüze büyük görünmüyor. Normal sıradan teşvik edilmek için söylenilmiş şeyler gibi geliyor ama böyle değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hevasından bir şey söylemeyen her söylediği Aynıyla hakkın ta kendisi olan Allah Tebareke ve Teala'nın Resulü'dür. O böyle haber verdiğine göre bir kimse iman ederek ve ecrini Allah'tan isteyerek, ihtisap ederek Ramazan orucunu tutarsa bu kimsenin geçmiş günahları mağfiret olur. Ramazan orucuna başlama ne ile olur? Yani Ramazan ayının girişi ne ile tespit edilir? Ramazan orucuna başlama şu iki şey ile olur. Bir, Ramazan hilalinin görünmesi. Ramazan hilali şu demek. Bazı, belki bazılarımız bilmiyordur. Ramazan ayı, çünkü bazılarımız hala aradan yani seneler geçmesine rağmen, sürekli konuşulmasına rağmen, hala her sene Ramazan ayı neden 10 gün geri gidiyor diye sorup merak ediyorlar. <gülüyor> Var değil mi hala bunu merak eden? Her sene Ramazan ayı neden geri, geri geliyor? Ramazan ayının geri falan geldiği yok. Ramazan ayı her sene Ramazan'da. Ancak Ramazan ayı Allah'ın indinde aylar 12'dir. Ve bu aylar şu gökte bizim ay ismini verdiğimiz gezegen var ya dünyanın uydusu olan. Arapça'da ona kamer deniliyor. Biz Türkçe'de ona ay demişiz. Ama kullandığımız ayları ona göre kullanmıyoruz. Bizim aylarımız güneş ayı. Güneş ayı. Ocak, Şubat, Mart dediğimiz aylar. Bunlar güneş Aslında bunlara güneş demek lazımdı. Ocak güneşi, Şubat güneşi. Biz onlara ay demişiz. Halbuki ay bu. Bu ayın yörüngelerine göre belirlenir şeriatta aylar ve şeriatta bütün zaman ile alakalı bütün ibadetler. Hac, Ramazan, bunun dışında sene, zekatın hesaplanması, kadınların adet zamanlarının hesaplanması hep bu gökteki bu ay ile alakalı olan kamerayı Hicri ay denilen aya göre hesap edilir. Şeriat indinde şemsi ayların yani bizim kullandığımız güneş takviminin bir itibarı yoktur. Ramazan orucu Ramazan hilalinin görülmesi ile başlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hilalin görünmesi ile oruca başlayın buyurmuştur. Hilal görüldüğü zaman oruca başlanır. İkincisi Şaban ayının 29. günü Hicri aylar ya 29 ya 30 oluyor. 28 olmuyor bizim şubatta olduğu gibi. 31 de olmuyor. Ya 29 oluyor ya 30 oluyor. Şaban ayının 29. günü akşamı hilal görülmez veya hava şartları nedeniyle gözetlenmesi mümkün olmazsa Şaban ayını 30 güne tamamlama ile oruç tutulur. Yani önümüzde iki tane yol var. Ramazan hilalini gördüğümüz gün, gördüğümüz gecenin sabahında ne yaparız? İmsak eder, oruç tutarız. Şaban ayının 29 dokuzuncu gününün akşamı hilali gözetledik. Hilal görünmedi. Hava şartlarından dolayı görünmedi. Hava kapalı görünmedi, toz var görünmedi veya bir şekilde görünmedi ise Şaban ayını 30 güne tamamlar. Yani ertesi gün oruç için imsak etmeyiz. Şaban'ı otuza tamamlarız. Şaban hiçbir zaman otuz olmayacağı için o otuzundan sonraki günü de Ramazan'ın birinci günü sayarız. Oruç bu iki şeyle başlanır olacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hilali göremezseniz Şaban ayını otuz güne tamamlayın. Ramazan hilalinin yani Ramazan ayının girişinin bilimsel yollarla hesaplanmasına da İcma ile ümmetin alimlerinin söz birliğiyle itimat edilmez, itibar edilmez. Matematiksel hesaplarla, astrolojik hesaplarla, astronomik hesaplarla Ramazan ayının hilali filan zamanda çıkacak diye buna itibar edilerek o zamanda Ramazan'ın başlaması ve o zamanda bayram edilmesi şeriat indinde, şeriat alimleri indinde icma ile itibar edilen bir şey değildir. Orucun şartları Orucun şartlarının birincisi İslam'dır. Yani oruç kafire farz değildir. Kafir oruç tutması halinde geçerli de olmaz. Bu şartları biliyorsunuz. Bütün ibadetlerde İslam sonra akıl sonra bulu. bulu. Bunlar hepsi bütün ibadetlerde şart olduğu gibi oruçta da şart. İslam birinci şart. Yani kafirden oruç kabul olunmaz. Tutsa da geçerli olmaz. İkinci şart akıl. Oruç deliye de faz değildir. Niyeti geçerli olamayacağı için de sahih olmaz. Yani deliye farz olmadığı gibi deli oruç tutmuş olsa yani deli bir adamı hapsetsek, yemek içmek vermesek tuttuğu oruç da sahih olmaz. Çünkü deli olduğu için niyet edemez. Niyet edemeyince de orucu sahih değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Üç kişinin üzerinden kalem kaldırılmıştır. Yani onların sorumluluğu yoktu. Kalem onların lehinde veya aleyhinde bir şey yazmaz buyurmuş. Onlardan birisini de akıllanıncaya veya kendine gelinceye kadar deliden kalem kaldırılmıştır diye delinin üzerinden sorumluluğun kalktığını haber vermiştir. Üçüncü şart ise bulu. Oruç bulu çağına gelmemiş çocuğa faz değildir. İhtilam oluncaya kadar küçük çocuk, üzerinden kalem kaldırılmış üç kişiden birisidir. Üç kişinin üzerinden kalem kaldırılmış. Bir tanesini deniz zikrettik. Akıl başına gelinceye kadar deliden. İkincisi, ihtilam oluncaya kadar küçük çocuktan. Yani bulu uçağına gelinceye kadar. Mümeyyiz olan çocuğun tuttuğu oruç ise niyetinin geçerli olmasından ötürü sahihtir. Mümeyyiz buluğunun altında. Bali olmak ihtilam ile oluyor ve şimdi zikre gelecek. Başka birkaç şeyle daha oluyor. Ama buluğdan önce buluğ ile çocukluk arasında bir mörtebe daha var. Bunun ismi temiz. Mümeyyiz olan çocuğun kendisine oruç farz olmadığı halde orucu tutması halinde orucu sahihtir ve geçerlidir. Çünkü mümeyyiz olan çocuk niyet edebilir. Mümeyyiz olan çocuğun tuttuğu oruç niyetinin geçerli olmasından ötürü sahih olur. Bulu şu yollarla sabit olur. Bir kimsenin bali olduğu akıl bali değil sadece bali oldu. Çünkü bali olur deli olabilir. Biz bunların ikisini tek şey olarak her zaman akıl bali diye bu iki şartı tek şart olarak zikrediyoruz. Ama bulu başka bir şey. Akıl başka bir şey. Bulu şu yollarla sabit olur. Fukuhan'ın indinde bu faide sahip bütün ibadetlerde de bizim için önemli bir faide. Birincisi, ihtilam veya başka bir yolla meninin gelmesi. Bu erkekler hakkında ihtilam olarak yani rüyalanma diye tabir edilen ihtilam ile veya başka bir yol ile kendi kendisine, istimna ile veya cima ile meninin gelmesi buluğun başlangıcıdır. Buluğ bununla bilinir veya avret yerinde, avret mahallinde kılların bitmesiyle bilinir. Adam ihtilam olmamış, yani henüz meni gelmemiş kendisinden, ancak avret mahallinde kıllar bitmişse bu kimse de fukaha indinde valig sayılır, buluğa ermiş sayılır. Bunlardan birisi yoksa 15 yaşının doldurulması ile yine buluğa girilmiş olur, bloğa erilmiş olur. 15 yaşını dolduran kız veya erkek ihtilam olmamışsa da Adet hayız görmemişse de blue uçağına gelmiş sayılır. Bu üç tanesi kız, erkekler ve, e, e, e, yani ihtilam olmak meninin gelmesi erkekler hakkındaydı. 15 yaşının doldurulması kızlar ve erkekler hakkında müşterek. Abi. Avret yerinde kılların çıkması yine kadınlar ve erkekler hakkında müşterek. Sonuncusu da sadece kadınlara özel. Bu da kızlar için kadınlar için adet kanamasının başlaması. Ay hali denilen, hayız denilen, adet görme denilen şimdi ne diyorlar? Değişik bir gevurca bir isim söylüyorlar. Regül, regül. Evet. Re, re, regül, böyle bir şey diyorlar işte. Bunun başlamasıyla buluğa erilmiş olur. Yani bu sayılan şeylerden biriyle buluğa ulaşmış olan kimse artık üzerine oruç farz olur. Diğer şartlar da yerindeyse. Bu bul oldu. Peki mümeyyiz olan çocuk kimdir? Temyiz neyle belli olur? Söylen, söylenen, kendisine yapılan hitabı anlayıp cevap verebilen bir şey sorduğun zaman söylediğin sözü anlıyor, mantıklı cevaplar verebiliyor. iyi kötüyü yani ateşin yakacağını, işte paranın kıymetli bir şey olduğunu bilen çocuk. Mesela eline para verdiği zaman yırtıp atmıyorsa bu nedir? Artık mümeyyiz. Ayırt edebiliyor. Söylenen sözü anlayıp cevap verebilen ortalama 7 yaşındaki çocuk da mümeyyis sayıyor. Bunun için ortalama 7 yaş demiş Fukuha. Bunu böyle belirlemiş. Yani 7 yaşında 6 da olabilir 8 de olabilir. Bunlara oruç farz olmadığı halde tuttukları takdirde bu oruç sahihdir. değil. Dördüncü şart sıhhat. Yani oruç tutacak kimsenin oruç tutabilecek yeterli sağlığa sahip olması. Eğer böyle değilse oruç kendisine Vacip olmaz. Beşincisi ikamet. Yani oruç tutacak kimsenin sefer halinde, yolculuk halinde olmaması. Mukim olması. Eğer yolcu ise onunla alakalı hüküm zikredilecek. Eğer yolcu ise yolculuk esnasında üzerine farz olan orucu yolculuk halindeyken tutmayabilir. Yani illa yolculuktayken tutacak diye bir şart yok. Altıncısı kudret. Yani kişinin oruç tutmaya takat getirebilmesi, buna gücünün yetmesi. Oruç tutmaya takat getiremeyen, buna gücü yetmeyen kimseden bu sorumluluk düşer. Allah Tebareke ve Teala hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bütün emirler kudretle beraberdir, kudret şartına bağlıdır. Herkes Allah'tan gücü yettiği kadar, kudreti müsaade ettiği kadar sakınır, korkar. Yedincisi de hayız ve nifastan teharat. Yani kadınlar için Hayız ve nifas halinden temiz ve tahir olmaları. Hayızlı ve nifaslı iseler, hayızlı ve nifaslı kadının oruç tutması kendisine farz değildir. Farz olmamakla beraber illa ben tutacağım dese tutması halinde bu tuttuğu oruç kendisinden geçerli de olmaz. Orucu sahih de olmaz. Bugünlerde tutamadığı oruçlar, oruçları hayızdan ve nifastan temizlendiği zaman da kazadır. eder. Sekizinci şartta niyet. Şimdi buradaki niyet de artık ibadeti ibadetten veya ibadeti adetten ayırt eden şeriatın belirlediği sınırlar içerisinde yapılması gereken niyet. Rükünlerde zikrettiğimiz niyet ihlasla alakalıydı. Yapılan şey de Allah'ın Allah yüzünün kastedilmesi, Allah'a tekarrubun murad edilmesi. Buradaki niyette ise bu artık fıkhi niyet. Öbür niyet o itikadi, suluki, ihlasla alakalı. Kalbin ameli olan niyetti. Bu niyet de kalbin ameli ama bu fıkhi niyet. Bundan şunu kastediyoruz. Niyet oruç tutmayı kastetmek. Oruca karar vermek demektir. Ve tutacağın orucun ne olduğunu muayyen olarak bilerek bunu muayyen olarak kişinin tayin etmesi demektir. Bu kastettiğimiz fıkhi bu niyet, bu niyet de yine kalp ile olur. Sesli veya sessiz olarak bu niyeti Dille telaffuz etmek meşru da değildir, caiz de değildir. Sesli veya sessiz olarak sözüyle şunu kastediyoruz. Bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız şöyle zannediyorlar. Niyeti dille telaffuz etmek caiz değildir, bidattir deyince adam dilini kıpırdatmadan ağzını kapatarak o niyeti içinden böyle, böyle söylemeye çalışıyor. Yani dille telaffuz meşru değildir deyince yani dilini kıpırdatarak, sesli söylemek bunu kastetmiyoruz. Hiçbir türlü sen ağzını kıpırdatarak veya kıpırdatmayarak. Bunu içinden veya dışından söylemen meşhur ve caiz bir şey değil. Sen ne yaptığının farkındaysan, oruç tutmayı kastediyorsan işte niyet budur. Oruçla ilgili niyette şöyle bir mesele var. Farz olan oruçlar için niyetin fecirden önce yapılması şart. Yani kişi fecirden önce ertesi günkü yani fecirden sonraki sonra başlayan günün orucuna bu orucu tutmaya karar vermiş olması lazımdır fecirden önce. Fecirden sonra karar verse farz olan oruç oruçta bu niyet geçersizdir. Nafile oruçlarda fecirden sonra da eğer adam hiçbir şey yememişse gün içerisinde her, herhangi bir vakitte artık ben oruç tutacağım diye karar verip niyet edebilir böyle oruca başlayabilir. Yani bir kimse Ramazan dışında bir gün uyansa fecirden sonra bir şey yememiş. Uyandıktan sonra da o gün oruç tutmaya karar verse bu kimsenin bu kararı bu niyeti sahihtir. Geçerlidir. Muayyen bir oruç olmadıkça. Muayyen bir oruç olmadıkça. Bu kimse niyet ettiği andan itibarenki olan eciri alır o gün içerisinde. Adam öğlen de uyansa Bugün oruç tutayım bari öğlen olmuş madem dese Öğlenden akşama kadar Oruçlu olur. Akş i̇kindi de uyansa yine aynı sokmur. Ama sabah fecirden itibaren Oruç tutanın onun orucunun eciri Bir olmaz. Bu nafile oruçlar hakkında Geçerli. Farz olan oruç hakkındaki Şart fecirden önce Niyet edilmesidir. Peki fecirden önce nasıl Niyet edilecek? Ramazana, Ramazan Ramazan geldiği zaman Biz Ramazan orucu Tutmaya bu ayın başında zaten bütün Müslümanlar olarak ağırız bir durum olmadıkça zaten niyet ediyoruz. Böyle söylenince yine yanlış anlaşılıyor. Bazı insanlar zannediyor ki demek ki farz olan oruçlarda fecirden önce niyet şartsa her gün gece uyanıp mutlaka sahurda niyetimi tazelemeliyim. Bu doğru değil. Sen yarın içinde, ondan sonraki gün içinde, ondan sonraki gün içinde, diğer bütün günler içinde oruç tutmaya şimdiden kararlıysan bu senin için bir niyettir. Yani o gece uyanamadım diye mesela adam diyor ki gece kalkamadım o yüzden şimdi orucu tut, orucu yiyorum. Niye yiyorsun? Çünkü niyet edemedim. Gece kalkamadım. Sen bir önceki geceden de bugün için oruç tutmaya ne yapmıştın? Azmetmiştin yani bugünkü fecirden önce. Bu faide ancak şurada geçerli olur. Mesela bir kimse hastalandı. Hastalanması sebebiyle orucunu yedi. Bugün orucu yedi hasta. Ertesi gün orucu yedi hasta. Sonra gece hasta yattı. Yarın oruç tutacak mı tutmayacak mı? Bir karar vermemiş. Sonra sabah bir uyandı ki kendini iyi hissediyor. İyi iyileşmişim bari. Bugün oruca başlayayım dedi. İşte bu kimse hakkında bu niyet geçersizdir. Ama Ramazan'ın başında bütün Ramazan'ı tutmayı kastetmişti. Şimdi neden geçersiz? Ramazan'ın ortasında. Ramazan'ın başında yaptığı bu kastı ne yaptı? Kesti. Bu kastı bu niyeti bozduğu için... Artık tekrardan bir oruca yeniden başlaması için fecirden önce ne yapması lazım? Niyetini tekrarlaması lazım. Bunlar da orucun şartları. Kaç tane şart saydık? Sekiz. Sekiz. Ne birincisi? İslam. Sonra akıl. Sonra bulu. Temiz değil bulu. Sonra sıhhat. Sonra ikamet. Yani yolcu olmamak, mukim olmak. Sonra kudret. Yani gücünün yetmesi. Yedincisi Hayız. Hayızdan ve nifastan temiz olmak. Sekizincisi de niyet. niyet. Orucun müstehapları ve orucun edepleri. Bunlar da saydıklarımız orucun şartlarıydı. Şimdi orucun müstehapları ve orucun edepleri. Müstehapları ve edepleri demişiz. Çünkü bunlar içerisinde bazıları müstehap olmaktan öte. Farz vacip. bizatihi orucun sıhhatiyle ilgili olmasa da oruç tutan kimseye vacip olan şeyler. Bunlardan birincisi orucun müstehapları ve edepleri. Sahur yemeği yemek. Sahur yemeği yemek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sahur yapınız. Zira sahur yemeğinde bereket vardır. İkincisi, bu da sahur ile alakalı. Sahuru geciktirmek. Sahur yapmak bir edep, bir müstahap. Sahuru geciktirmek, yani geç yapmak, bu da ayrı bir edeb, ayrı bir müstahap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ile Namaza başlaması arasında bir kişinin 50 ayet okuyabileceği kadar bir zaman vardı. Bunda Buhari rivayet etmiş. Yani Nebi Aleyhisselam sahur yaptıktan sonra sabah namazına başlamadan önce bu sahurla sabah namazı arasında ne kadar vakit varmış? 50 ayet. Yani az bir zaman. Demek ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahuru sabah namazına yakın bir zamanda yani geç oluyordu. Bu da sahurun sünnetlerinden, adetlerindendir. Üçüncüsü Sahurun aksine iftarda acele etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iftar etmede acele ettikleri müddetçe hayır üzerinde olmaya, hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir. İftarı yapmakta yani güneşin battığından emin olduktan sonra, güneşin battığından battığı teyakkunla yakın ile bilindikten sonra iftar etmede acele etmek İnsanların hayır üzerinde olduklarının alametidir. Hayır üzerinde olduklarının alametidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahih hadisine göre, Buhari'de ve Müslim'de bu hadis, bu sahih hadisine göre, rafizilerin hayır üzerinde olmadıkları anlaşılmaktadır. Zira onlar iftarı Yıldızlar çıkın çık, çıkıncaya kadar tehhir ediyorlar. İftarı ne zaman yapıyorlar? Bizim yatsı vaktine neredeyse. Yıldızlar çıkıncaya kadar iftar iftarı geciktirmeyi hayır sayıyorlar. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüyle onların hayır üzerinde olmadığını gösterir. Dördüncüsü iftarı rutap ile. Rutap yaş hurma demek. Yaş hurma taze hurma. Umreye gitmemiş olanlarımız Ramazan ayında, yaş hurmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bizim burada hurma diye yediğimiz şey var ya, aslında hurma değil. Bizi kandırıyorlar. Yani bu yaş hurmanın ne olduğunu anlamanız için şöyle bir misal vereyim. Bir adama kuru üzüm yedir sürekli. Kuru, sürekli ona kuru, kuru üzüm ver. Sonra günün birinde ona gerçek üzümü göster. İşte biz yıllardır bizim yediğimiz kuru üzüm. Hrutat Üzümün gerçek olanı, yaş olanı hurmayı, iftarı rutap ile yani yaş hurma ile açmak. Eğer rutap yoksa ki rutap her mevsimde bulunmaz şimdi bulunuyor işte bu dip frizler, soğutucular sebebiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve eski zamanlarda bulunmuyordu. Sadece mevsiminde çıkıyor ve kısa bir sürede tükeniyordu. Çünkü bu dalından kopardıktan sonra kalmıyor, durmuyor, bozulup gidiyor hemen. Yani soğuk bir ortamda muhafaza edilmeyince eğer yoksa normal hurma ile o da yoksa su ile açmak. İftarı ne açmak? Rutapla, hurma ile veya su ile açmak. İftarı tuzla açmak diye bir sünnet bir edep yok. Hatta yemeğe tuzla başlamak diye bir sünnet bir edep yok bizim memleketimizde. bilinen aksine. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılmadan önce birkaç rutap ile orucunu açardı. Rutap yoksa hurma ile açar. Hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi. Beşincisi, iftarda şöyle dua etmek. İftar ederken, iftarı açan kimsenin, ذهب ال�zama'u vebtelletil uruku ve sebetel ejru inşallah. Susuzluk gitti, damarlarımız sulandı, damarlarımız ıslandı ve inşallah ecir sabit oldu diyerek iftar duasıyla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan, sahih olarak sabit olan Tek dua budur. Bunun dışında bizim çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz televizyonlarda yapılan şeyler bunlar ne sabit değil. Zahebel zama'u ve btelletil uruku ve sebetel ecrü inşallah. Susuzluk gitti, damarlarımız ıslandı ve ecir de hasıl oldu inşallah. Altıncısı kötü sözden, kötü amelden ve cahilce davranışlardan kaçınmak. Oruçtan kimsenin kötü işlerden bozuk amellerden, kötü sözlerden kaçınması, bunlardan ihtenab etmesi bu da orucun farz olan, vacip olan adetlerindendir. Sahir zamanlarda da bunlardan ihtenab etmek vacip farz olduğuna göre oruçta olan kimsenin bunlardan ihtenab etmesi evla olarak farzdır. Ve bir de oruçtan elde edeceği ecirin eksilmesine hatta tamamen kayıp olmasına sebep olacağı için Gayet mühim gayet önemli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen bir hadiste buyuruyor diyor ki kötü söz ve kötü amel ile cahillik yapmayı bırakmayan kişinin yemesini içmesini bırakmasını Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Yani sen madem kötü sözü bırakmayacaksın kötü ameli bırakmayacaksın. Cahillik yapmayı sefihlik yapmayı, boş batıl işlerle uğraşmayı bırakmayacaksın senin yemeni içmeni bırakmana Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Hepimiz bu hadisi biliyoruz, duyuyoruz. Ama birçoğumuz buradaki kötü sözün, kötü amelin ne olduğunu takdir, tasavvur edemiyoruz. Kendi üzerimizde bulunan amelleri bu hadisin kapsamına, dımdığına sokmuyoruz. Mesela oruçluyken, çok affedersiniz, mesela ana avrat birbirlerine söven insanlar gözümüzde canlanıyor. Biz kimsenin annesine, avradına söylemediğimiz için kötü sözü terk etmiş olarak kendimizi görüyor, sayıyoruz. Oruçluyken haram olan işlerle yani zahiri, herkesin bildiği Haram olan işlerle iştigal eden insanları görüp bu hadisin kapsamına onları sokuyoruz. Oruçta olan kimsenin boş sözler konuşması, gıybet etmesi, gıybet etmesi, gıybet ne kadar büyük bir günah. Ama meclislerimizde çok yapıldığı için, aramızda çok yaygın olduğu için hiç kimse bunun büyüklüğünü zihninde canlandırmıyor. Buradan birimiz, aramızdan birisi bir gün meclise mesela ben veya başka bir kardeşimiz Sakallarımı kesmiş olarak gel, gelsen, birinin sakallarını kestiğini görsek, şoka gireriz. Adamın yaptığı işi çok büyük bir günah olarak görürüz. Halbuki gıybet etmek sakal kesmekten daha büyük bir günahdır. Ama maalesef alışkanlık, o işi çok yapmak bizim gözümüzde meseleyi küçültüyor. Bundan daha gizli olan, daha gafil olduğumuz şeyler var. Başka zamanlarda da böyleyken, Ramazan ayında da kardeşlerim, dizi filmler izlemek ev halkına aile halkına, eşimize, çocuğumuza bu her türlü ahl ahlaksızlığın rezilliğin, fuhşun edepsizliğin, hatta küfrün, ilhadın aşılandığı telkin edildiği bu dizi filmleri izlemek ev halkının bunları izlemesine izin vermek izin vermek de bizim amelimiz değil mi? yani izin verdiğimiz zaman bu kötü ameli Terk etmemiş oluyoruz. Hatta şimdi galiba var. Dünya kupası maçlarını takip etmek. Sazlı, sözlü, kadınlı, erkekli Ramazan eğlencelerine iştirak etmek. Televizyonda bunları izlemek. Ramazan için Ramazan münasebetiyle hususi olarak hazırlanmış panayır, şenlik yerlerine gitmek, katılmak. Bunların hepsi bu hadiste zikri, zikredilen, zikri geçen boş söze, boş amele devam etmeye dahil bunlara devam eden, bu dizileri izlemeye devam eden, televizyon izlemeye devam eden kimse Allah tebareke ve teala bu kimsenin yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur dememizde hiçbir sakınca olmaz. Yedincisi kendisine söven veya sataşana ben oruçluyum demez. Ben oruçluyum diye cevap vermez. Ona dil ile veya fiil ile etmeden, cevap vermeden birisi kendisine sözlü olarak sataşırsa da fiili olarak sataşırsa da ben oruçluyum diye onu başından savmasın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi kendisine söverse veya sataşırsa yani oruçlu olan kişi birisi kendisine söverse veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum desin. Sövmek de kardeşlerim deminki demin zikrettiğim gibi illa böyle bizim halk arasında, avam arasında çok yaygın olduğu şekilde illa sinli, kaflı kişinin annesine, ırzına, avradına sövme şeklinde, küfür etme şeklinde değildir. Birini hakaret etmek, onun değerini düşürmek, ona tan etmek, ona kadh etmek. Şimdi sövmeyi açıklıyorum hep aynı yer, Arapça gelirler. Bunların hepsi sövmeye girer. Bunların hepsi sövmeye girer. Bunlara cevap vermez. Ben oruçluyum der ve konuyu kapatır. Döner arkasını gider yüz çevirir. Orucun, oruçlunun adaplarından, edeplerinden sekizincisi de cömert ol. İkram sahibi olmak, kerem sahibi olmak. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayırda insanların en cömerdiydi. En çok kerem sahibiydi, en çok infak eden, en çok para harcayanıydı. En cömert olduğu zamanlarda Ramazan'da Cibril ile görüştüğü zamanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının her gecesi Cibril aleyhisselatü vesselam ile oturur. Onunla Kur'an'ı müzakere ederdi. Ve en çok cömert olduğu zamanlar da Cibril'le oturduğu bugünler diye Yani Ramazan günleri. Dokuzuncu adep, dokuzuncu edep. Kur'an okumak ve Kur'an müdaresesi yapmak. Cibril, Ramazan'ın her gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşurdu. Ve aralarında Kur'an'ı müdaresi ederlerdi. Bu da Buhari'de ve Müslim'de geliyor. Kişinin tek başına veya cemaat ile veya topluluk şeklinde Kur'an okuması, Kur'an müzakeresi, müdaresesi yapması. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cibri ile yaptığı bu müdareseden hareketle memleketimizde yaygın olarak mukabele ismi ismiyle bir Kur'an okuma karşılıklı Kur'an okuma işi icra ediliyor. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun ol, olan bir şey değildir. Mukabele şöyle olduğu zaman Sünnete uygun olur. Şimdi bize şöyle yapılıyor. Bir tane bilen hoca okuyor. Bilmeyenler onu dinliyorlar. Gözleriyle takip etmeye çalışıyorlar. Hiç Kur'an okumayı bilmeyen de Eliyle satırın üstüne sürerek onu takip etmeye çalışır. Böyle oluyor değil mi? Kur'an okumayı bilmeyen de önüne Mushaf açıyor. Onun okuduğunu tahmin ettiği yerden elini parmağıyla satırın üstünden sürüyor. Öbürleri de gözleriyle takip ediyorlar. Bu bu yani bu bu şekliyle yapılan mukabele nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun değildir. Şöyle yapılırsa uygun olur. Bilen bir hocanın yanına bilmeyen insanlar toplanır. Bilen hoca onların okumalarını dinler ve düzeltir. Yani bilmeyenler otur, otur, bir Kur'an halkası tertip edilir. Başlarında bir hoca olur. İnsanlar sırayla okurlar. Ve hoca onların okumalarını tashih eder. Onların okumalarını düzeltir. İşte bu Kur'an için bu mukabele sünnete uygun bir mukabele olur. Veya birisi ezberini bir başkasına dinlettirir. Ezberini tekrar etmek için muhafaza etmek için, müracaat etmek için bu da uygun bir mukabele olur. Bunlardan daha önemlisi Kur'an'ın manalarını tedebbür etmek için düşünmek için, tefekkür etmek için yine bilen bir hocanın meclisinde Kur'an'ın manalarının açıklanmasını dinlemekte Ramazan ayında sünneti sünnete uygun olarak yapılacak en doğru mukabele şeklidir. Onuncusu Ramazan'ın son 10 gününde ibadete daha gayretli olmak. Ramazan ayının son 10 günü girince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uçkurunu bağlardı. Uçkurunu bağlardı. Gecesini ihya eder, ailesini de uyandırırdı. Yani geceyi ihya etmeleri için. Uçkurunu bağlardı. Yani ibadetle, taatle, zikirle, namazla meşgul olmak için artık ailesiyle münasebeti de bırakırdı. Caiz olmasına rağmen. İbadete olan gayretinden hırsından. Gecelerini ihya ederdi. Ve ailelerini de yani hanımlarını da geceleri ihya etmek için uyandırırdı. Bu on maddede Ramazan orucunun veya orucun edepleri ve müstahapları. Orucu bozan şeyler, orucu bozan şeylerin birincisi cima etmek. Cima etmek yani cinsel ilişki kurmak, cinsel ilişkiye girmek. Bunu bu kadar böyle açık ibarelerle söylemek durumundayız çünkü bazıları mesela ilk tasavur tasavvur edemeyebilirler. Cima etmek, cinsel ilişkiye girmek dediğimiz zaman kastettiğimiz şey erkeğin ferci ile kadının fercinin birbirine kavuşması yani bil fiil cinsel ilişkinin, cinsel temasın kurulması sağlanması. Bu orucu bozar. Ramazan günü oruçluyken cima eden kimsenin tevbe ve istiğfar edip o günü kaza etmesi. Yani Ramazan Ramazan'da oruçluyken cima ile orucu bozan kimseye ne gerekir? Bir, bu yaptığı işten dolayı bu büyük bir iştir. O günün hürmetini, orucun hürmetini çiğnemek çok büyük bir iştir. Bundan dolayı öncelikle Allah'a tövbe etmesi, istiğfar etmesi gerekir. İkincisi, bu oruç bozuldu. Bozulan bu orucu kaza etmesi gerekir. Üçüncüsü, bunlarla beraber kefaret cezasını yerine getirmesi gerekir. Yani hem tövbe edecek, hem kaza edecek, hem de onun için belirlenmiş bir kefaret var. Yani bir ağır ceza var. Bu ağır cezaya katlanacak. Bu kefarette şudur. Bir, böyle yapan bir kimse eğer bulabiliyorsa, gücü yetiyorsa bir köle azad eder. Eğer köle bulamıyor ise veya buna gücü yetmiyor ise iki ay peş peşe ara vermeden oruç tutar. Bizde 61 gün diye tabir edilen veya 60 gün mü deniliyor? 61 gün diye tabir edilen oruç. İki ay Hangi aylar? Kameri aylar. Ocak Şubat değil yani. İki kameri ay. Peş peşe aralık, aralıksız oruç tutar. Buna da gücü yetmezse alt, 60 60 tane fakir doyurur. Bu zikredilen kefaret cezası. Yani orucu bozan kimsenin, cima ile orucu bozan kimseye gereken bu kefaret cezası orucun sadece cima ile bozulması halinde geçerlidir. Yani bir kimse orucu Cima ederek bozarsa bu kefaret gerekir. Başka türlü, yemeyle, içmeyle, başka bir şeyle, cima dışında bir şeyle orucu bozan kimseye bu kefaret gerekmez. Ona gereken sadece tevbe istiğfar etmesi, bu yaptığı işten dolayı ve ve bozduğu o günü ne yapmasıdır? Kaza etmesidir. Çünkü o günün orucuyla hala sorumlu. Bunu kaza etmesi lazım. Tevbe istiğfar niye edecek? Özürsüz olarak Allah'ın emrini çiğnediği için. O gün kendisine neden peki bu kefaret gerekmiyor? Bu kefaretin kendisine gerektiğine delil olacak bir şey olmadığı için. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu 61 günden denilen kefaret orucu sadece cima ile bozan kimse hakkında geçerlidir. Bunun dışında yiyerek ve içerek orucu bozan kimse hakkında geçerli değil. Bu söylediğimiz söz orucu yeme ile içme ile bozmaya kişileri cesaretlendirmek için değil. Burası çok önemli. Bizde acayip bir şey var. Yani bir şeyin, bir şeyin hakkında, şeriatta kefaret belirlenmiş olması, hakkında kefaret belirlenmemiş olan şeyin, ondan daha hafif olduğu anlamına gelmez. Mesela oruç, oruçlu kimse, cima ederek orucu bozsa, bunun hakkında böyle bir ağır kefaret, ağır ceza var. İnsanlar bundan korktuklarından dolayı, orucu yiyemiyor, orucu bozamıyorlar. Namazı terk eden, herhangi bir vakit namazını terk eden kimse hakkında böyle ağır bir kefaret yok. İnsanlar o yüzden çok rahat bir şekilde namazı terk ediyorlar. Peki, namazı terk eden kimse hakkında böyle ağır bir kefaret olmaması, acaba namazı, namazı terk etmenin, orucu terk etmekten daha hafif, daha basit bir şey olduğu anlamına mı gelir? Yoksa şu anlama mı, anlama mı gelir? Yani sen namazı terk ederek öyle bir hata, öyle bir cürüm düşünüyorsun ki, bunu telafi edecek bir kefaret bile yok demektir Bunun için kefaret belirlenmemiş olması o işin hafif bir şey olduğunu göstermez. Bu işi kurtaracak bir kefaret yok demektir. Yani sen sadece tövbe edeceksin. İyi edeyim ne kadar kolay? Değil. Yani sen tövbe et, ne yap et, ağla, yüzünü yerlere sür, kendini Rabbine affettir demek. Mesela anlaşılsın diye bir örnek söyleyeceğim. İlim ehlinden bazıları diyor ki: Ramazan günü Cima eden, kimsenin kefareti, cima eden kimseye kaza ile beraber bu kefaret gerekir. Bu kim hakkındadır biliyor musunuz? Kendisiyle cima etmesi normal şartlarda helal olan eşiyle veya cariyesiyle cima eden kimse hakkındadır. İlim ehlinden bazıları diyorlar ki eşiyle veya cariyesiyle değil de kendisine haram olan yabancı bir kadınla zina eden kimseye ne gerekir? Tövbe istiğfar gerekir. Kefaret, kefaret gerekmez. Yani kefaret gerekmez ne demek yani? Bu daha mı hafif bir şey işlemiş? Yani bunun yaptığı iş kefaretlik bir iş değil artık. Çünkü normal şartlarda adamın eşiyle olan ilişkisi helaldi. Sadece bugünün hürmetinden bu kadar ağır bir ceza aldı. Peki kendisine zaten helal helal olmayan bir, kimse, bir kimseyle böyle yaparsa ilim ehlinden bazıları, raci veya mercuktan bahsetmiyorum. Böyle söylemişler. Yani meseleyi zihnimizde iyi tasavvur edelim diye söylüyorum. Öyleyse neymiş? Bu keffarat cezası sadece cima ile olursa geçerlidir. Orucu bozan şeylerin ikincisi kişinin cima olmaksızın, cimanın dışında kendi iradesi ve kendi fiili ameli ile inzal olması. Yani menisini getirmesi ve boşalması. Bu da orucu bozar. Orucu tutan kimse kendi iradesiyle. bu şart önemli, iradesi dışında olursa bozmaz kendi iradesiyle bakmak öpmek dokunmak mübaşeret etmek bunu sevişmek diye tabir ediyorum başka bir Türkçe kelime bulamadım sevişmek gibi eylemlerle menisini inzal ederse orucu bozulur bütün bunlar hepsi kişinin kendi fiilleri yani bakma suretiyle veya dokunma sureti do dokunarak öperek yaslanarak mesela zihninde artık tasavvurdu ...bunlar suretiyle... ...yani ne yaptı kendi iradesiyle... ...kastıyla ve kendi fiiliyle... ...menisini inzal kimsenin de orucu... ...bozulur. İhtilam olarak... ...yani rüyalanmayla artık burada kendi iradesi fiili... ...yok. Veya bir şey yapmadan ve söylemeden... ...aklına geldi... ...içinden geçirdi bir şeyler... ...ve ihtilam oldu. Artık burada bir fiil... ...yok. Sadece içinden geçirdiği bir şeyle ihtilam oldu. İçinden geçirdiği şeyler bu ümmet için fiile ve sözü dökmedikçe affedilmiştir. Böyle bir kimsenin orucu bozulmaz. Anladık mı arkadaşlar? Üçüncüsü, kasten yemek ve içmek. Kasten, yemek ve içmek. Kasten şartı önemli. Unutarak yese veya unutarak gitse oruç bozulmaz. Adam unutarak yese, otursa, karnını doyursa, tıka arkasından kahve etse, tatlı yese, sonra hatırlasa yine bozulmaz. Yani unutarak yemek, Sadece bir lokma bir için geçerli değil. Bir adam Ramazan'da otursa bir sofraya unutarak. Yese, içse, karnını doyursa. En son lokmayı da ağzına götürürken oruçlu olduğu aklına gelse. Sonra desek ya bu kadar yedim bir şey olmadı bunu yesem ne olacak dese. <gülüyor> Onu yese ne olur? Bozulur. Orucunu Bozulur. bozmuş olur. Orucunu bozmuş olur. Dördüncüsü. Yeme içme hükmünde olan iğne, serum ve benzeri ilaçları kullanmak. Hangi iğne serum ve benzeri ilaçlar yeme. yeme ve içme hükmünde olan? Yani kişiye yeme ve içme ihtiyacını karşılayan gıda serumları. Gıda, gıda içeren ilaçlar, iğneler bunlar. Gelecek. Bu anlama gelmeyen iğne, serum vesaire şeyler orucu bozmaz. Adama eğer tokluk hissi veriyorsa. iğneyi vurduğun zaman, serumu taktığın zaman to tokluk hissi veriyorsa Karnını doymuş hissediyorsan, açlığını gideriyorsa bu durumda orucu bozar. Hükmen yeme içmeye ilhak edildiği için. Ama böyle değil. Şiddetli bir ağrıdan dolayı mesela bir ağrı kesici iğne vuruldu, orucu bozmaz. Adam gripten dolayı grip aşısı vuruldu, orucunu bozmaz. Çünkü bunlar yeme içme değildir. Yeme içme anlamına gelecek bir tarafı da yok. Beşincisi, bilerek kusmak. Taammüden kusmak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstem dışı kusan kimseye kaza gerekmez. Yani orucu bozulmamış olur. Kim de kasıtlı olarak kusarsa kasıtlı olarak kusan kimse ise orucunu kaza etsin. Orucu kaza etmesi emredilmiş. Demek ki kasıtlı olarak kusan kimsenin orucu bozur. Kasıtlı kusmak ne demek? Adam bilerek midesindeki bir rahatsızlıktan, hastalıktan vesaire bir şeyden dolayı işte parmağını boğazına sokarak veya kusmayıktan yani kusmak isteğiyle kusma arzusuyla iğrenç bir koku koklayarak veya iğrenç bir resme bir surete bir şeye bakarak kusma isteğiyle kasıtlı kusması. Bu kimsenin de orucu bozulur. Orucu bozan şeylerin altıncısı ve sonuncusu da hayız ve nifas kanının gelmesi. Hayız ve nifas kanı orucu bozar. İsterse güneş batmadan yani ezan okunmadan bir dakika önce olsun. Bir, bir bayan bir kadın oruca başlasa, gün boyu oruç tutsa, 16 saat aç kalsa, sonra ezan okunmadan bir dakika önce bir damla kanı gelse yani hayızı başlasa artık bunun orucu ne olmuştur? Bozulmuştur. O günü sonradan kaza edecek. Bunlar orucu bozan şeyler. 6 tane. Neydi birincisi? Cimaat. İkincisi ihtiram değil. Meninin gelmesi. isteyerek ve İradiyle fiil yaparak. İradeyle ve amelle. Üçüncüsü kasten, yemek, kasten yemek, ve yemek ve içmek. Dördüncüsü yeme içme hükmünde olan. Yeme içme hükmünde olan. Yeme içme anlamına gelen evet. iğne, serum ve benzer şeyler. Beşincisi bilerek, bilerek teammüden kusmak. Altıncısı da Hayır. kadınlar için hayız ve nifas kanının Gelmesi. Bunlar orucu bozan şeyler. Bir de orucu bozmayan şeyler var. Orucu bozmayan şeyler ilginç bir başlık. İnsan şaşırabilir. Neden orucu bozmayan şeyler? Yani orucu bozmayan şeyler de şunları saymıyor. Mesela orucu bozmayan şeyler yürümek, gülmek. Değil mi? Bunlar orucu bozmuyor. Ama burada bunlar sayılmayacak. Orucu bozmayan şeyler başlığı altında, alimlerin fukuhanı zikrettiği şeyler yani orucu bozduğu zannedilen, orucu bozduğu vehmedilen bazı kimselerin hata ile orucu bozan şeyler arasında zikretti veya saydığı şeyler burada zikredilecek. Yoksa orucu bozmayan binlerce şey var. Onları burada saymayacağız. Orucu bozduğu zannedildiği vehmedildiği halde orucu bozmayan şeyler. Birincisi unutarak yemek, içmek ve bunlara dahil olarak unutarak cima etmek. Yani orucu bozan şeylerden bir tanesini kişinin unutarak yapması. Çünkü bütün sorumluluklar irade ile Tam ile kayıtlıdır, sınırlıdır. Bir kimse unutarak yerse, unutarak içerse, unutarak cima ederse, orucu bu unutarak cima olur mu demeyin olur. Adam unutabilir. Orucu bozulmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim oruçluyken unutur da, yer ve içerse, orucuna devam etsin. Zira hakikatte onu, Allah yedirmiş, Allah içirmiştir. Ona unutturan kim? Allah Subhanahu ve teala. Unutturmuş, Yemiş içmiş Allah'ın bir ikramı. Ancak bu şey demek değil. Birisini oruçluyken unutmuş yerken ve içerken gö gördüğümüz zaman onu tembih etmeyeceğiz uyarmayacağız demek değil. Onu tembih etmek uyarmak bu emr-i bil maruf kapsamına girer. Nasihat babındandır. Ve söylemek vaciptir. Birini gördüğün yanlışlıkla yiyor. Allah ona yediriyor bırak yesin, yesin demeyeceksin. <gülüyor> Ödemeyeceksin. Ona ikaz edeceksin. Oruçlu olduğunu. Zayıfsa, zayıfsa bırak yesin falan. Tamam. Yok. yok Ödemeyeceksin. İkincisi, orucu bozmayan şeylerin ikincisi, cünüp olarak sabahlamak. Cünüp olarak sabahlamak, ister ihtilam ile olsun, ister cima ile olsun. Her iki durumda da caizdir. Orucu bozmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de ve Müslim'de gelen bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle girdiği ilişki sebebiyle cünüp olarak fecre eder, cünüp olarak sabahlar, sonra gusledip orucunu tutmaya devam ederdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olarak sabahlıyor. Cünüp olma sebebi ne? İhtilam değil. Ailesiyle ilişkisinden dolayı cünüp olarak sabahlıyor. Eğer böyleyse bu kimsenin sabahı cünüp olarak etmez caizse... Yani kendi iradesiyle, ameliyle yaptığı bir şeyden dolayı, kendi iradesi dışında cünüp olan kimsenin sabahlaması evla olarak caizdir. Bu çok bilinmeyen şeylerden bir tanesi. Yani orucun şartlarından bir tanesi, hadesten büyük veya küçük hadesten taharet değil. Oruçlu olan kimse cünüp olarak sabahlayacağı gibi gün içinde de cünüp olabilir. Adam uyur, ihtilam olur, cünüp olarak uyanır, günün büyük bir kısmını cünüp olarak da geçirebilir. Orucun şartlarından bir tanesi büyük veya küçük hadesten taharet değildir. Yani cünüp olmak, cünüp olarak sabahlamak orucu bozmaz. Üçüncüsü mezi bile gelmiş olsa mezi bile gelmiş olsa öpmek ve mübaşeret etmek. Burada kitapta gene onu sevişmek diye yazmıştık. Çünkü buna münasip bir kelime bulamıyoruz. Mübaşeret etmek yani erkeğin teninin, bunun ismi Beşara, Arapçada, kadının tenine yani Beşarasına değerek birbirlerinden istimta etmeleri, faydalanmaları. Oynaşmak. Oyna, yani oynaşmak daha şey bir şey. Oynaşmakta bir başarap yok. Oynaşma, şakalaşma vesaire de gidebilir. Burada anlatılan şey bilfiil fiil, cima olmaksızın yani direkt ilişki olmaksızın her türlü sevişmek bunun bu, bu sözün kapsamında. Orucu bozmaz. Demiş ki burada mezi gelse bile. Çünkü bazı fukuhanlarında mezi orucu bozar. Bu çok uzak bir kavim, çok uzak bir söz. Mezinin orucu bozması çok uzak bir söz. Peki mezi nedir? Bilmeyenler için söyleyelim. Mezi erkekten gelen şehvet anında. Yani zekerin şehvet ile kabarması anında hissedilmeden çıkan, rengi ve kokusu olmayan yapışkan bir sudur. Bunun ismi mezi. Mezi abdesti bozar. Mezi necistir. Mezi geldikten sonra zekerin e, ve yumurtalıkların tamamının yıkanması vaciptir. Zekerin bulaştığı yerlere ise su serpilmekle kifayet edilir. Çünkü bu hafif bir necasettir. Orucu da bozmaz. Kişi kendi iradesiyle gelse yine bozmaz. Yani eşiyle eşine öptü, eşiyle öpüştü, bozulmaz. Eşiyle başaret etti, sevişti, Mezi geldi yine orucu bozulmaz. Bu halde Müslüm'de gelen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Oruçluyken eşlerini öper Ve onlarla sevişirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Oruçluyken eşlerini öperdi ve onlarla Sevişirdi, mübaşeret ederdi. Peki mezi gelse bile Kaydını ne neden çıkardık? Erkeklerin ve insanların galip halinden çıkardık. İnsanlar, erkekler eşleriyle Eşlerini öptükleri zaman Mübaşer ettikleri zaman Ne olur? Mezi gelir. Yani bu kaydın hadis-i şerifin içerisinde rivayette olması birebir şart değil. Orucu boz, bozmayan şeylerin dördüncüsü, hacamat yaptırmak veya kan vermek. Kan vermek dediğimiz, işte bu kızılaya vesaire şeye, hastalara kan bağlamak Yani damardaki temiz kanın verilmesi. Kan bağışı yapmak. Orucu bozmaz Hacamat, hacamat da damardaki kan değil de derinin altında veya kılcal damarlar içinde birikmiş pis kanın tejiletle keserek vakkum gibi bir şey çekerek alınması. Bu ikisi de orucu bozmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırmıştır bu arada gelen bir rivayete göre ve oruçlu kimsenin hacamat yaptırmasına ruhsat vermiştir. Ancak bir kimse eğer bir acele bir zaruret yoksa ihtiyaten ilim ehlinin hilafından çıkarak orucu bozduktan sonraya hacamatı ertelerse bu ihtiyat babından kendisine önerilir. Diyoruz ki, racih olan hacamat yaptırmanın orucu bozmayacağıdır. Ancak ilim ehlinden bunu söyleyen büyük bir topluluk var ve kuvvetli delilleri var. Bundan dolayı ihtiyaten kimsenin eğer hacamat yaptıracaksa, acil bir şey yoksa, iftar ettik, ettikten sonra yaptırması daha evladır. Orucu bozmayan şeylerin altıncısı, serinlemek kastıyla ile dahi olsa, yani serinlemek için bile olsa, yıkanmak, Yüzmek, duş almak bunlar orucu bozmaz. Mekruh da değildir. Kişinin oruçluyken hararetini gidermek için serinlemek için duş alması, soğuk suya girmesi, havuza girmesi, denize girmesi bunlar caizdir. Orucu bozmaz, mekruh da değildir. Ebu Davud'da gelen bir rivayette deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken susuzluk veya sıcak nedeniyle başından aşağı su dökülür. Yani susuzluğunu gidermek için veya sıcaktan, hararetten dolayı başından aşağı su dökünürdü. Orucu bozmayan şeylerden yedincisi misvak veya diş fırçası ve diş macunu kullanmak. Misvak kullanmak orucu bozmaz. Misvakın içindeki tat, tükürükle beraber karış, karışıp boğaza gitse bile. Bu, bu kaçınılmaz bir şeydir çünkü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken günün her vakti misvak kullanmıştır. Diş fırçası, diş macunu bu da misafakayı hak edilir. Bu da aynı şey. Çünkü yemek içmek değildir. ağzın içerisinde yapılan bir işlem. Aynı nasıl ağzımıza su verdiğimiz, mazmaza yaptığımız zaman suyun suyun içerisindeki bazı hücreler, yani suyun bir kısmı, çok cüz'ü de olsa, ağzımızın içindeki hücrecikler tarafından emiliyorsa, emiliyor olduğu halde orucu bozmuyorsa, ağz içerisinde kullanılan diş fırçası, diş macunu orucu bozmaz. Ancak kişinin boğazına bir şey kaçmamasına, Dikkat etmesi gerekir. Koku veya buhur kullanmak, koku veya buhur koklamak bunlar da orucu bozmaz. Çünkü çünkü bazı kitaplarda deniliyor ki kokuyu koklamak eğer genize bir şey gidiyorsa veya buhur, şimdi bizim mescidimizde yakıyorlar. Bundan eğer genize bir şey kaçarsa orucu bozar diyorlar. Bunlar da orucu bozmaz. Ne koku koklamak ne buhur koklamak, bu dumanın zihni buruna kaçması bu. Yeme içme veya yemeye içmeye benzeyen bir şey değildir. Sürme çekmek doğrucu orucu bozmaz. Sürme çekmek de orucu bozmaz. Sürme çekmek yeri gelmiş söyleyeyim. Çünkü birkaç defa birkaç yerde denk geldi. Sürme çekmek kardeşlerim erkekler hakkında süslenmek maksadıyla sünnet değil. Erkekler süslenmek için sünnet çekmezler. Bazı kardeşlerimiz cuma günü sünnet gözlerine sürme çekiyorlar. Yani vallahi kadın gibi oluyorlar. Erkekler sürme çekmez, şey, sürme çekmezler. Sürme şundan dolayı çekilebilir. O da bizim bildiğimiz bu kara kalem, siyah renkli olan sürme değil. Bu adamın gözünü ceylan gözüne çeviren o siyah, siyah sürme değil. Hadis şerette tavsiye edilen sürme İsmittir. Onun rengi de aynı budur. Gördünüz mü bu açık kahverengi? Budur ismit. Bu da tedavi maksatlı sürülür veya işte gözler iyi görsün diye. Zira adisesi de böyle buyuruluyor. Ama süslenmek kastıyla erkeğin sürme çekmesi bu sünnet değil. Yani mekruh olduğunu söylemek, çirkin bir şey olduğunu söylemek çok uzak olmaz. Orucu bozar mı? Orucu bozmaz. Orucu bozmayan şeylerden bir tanesi de göz, kulak ve burun damlası kullanmak. Göz damlası, orucu bozmaz. Bur burun damlası, orucu bozmaz. Kulak damlası, orucu bozmaz. Bunlar neden söyleniyor? Çünkü göz, kulak, burun, boğaz bunların hepsinin e, merkezleri bir. Bunlar hepsi aynı yerde birleşiyorlar genizde. Kulak damlasının bile bazen tadı genizde hissedilebiliyor. Göz damlasının, burun damlasının bile bazen tadı genizde hissedilebiliyor. Genizde hissedildiği için Nimeh'inden bazı bunların orucu boza bozacağını söylemiş. Bu doğru değil. Tatları boğazda hissedilse bile ne şeriat, ne lügat, ne de adet olarak Bunlar yeme ve içme kapsamına girmedikleri için orucu bozmazlar. Burun damlası, göze damla damlatarak, damla, kulağa damla damlatarak yemek yeme diye bir şey yok. Şeriatta da böyle bir yemek yeme şekli yok. Dilde de yok, örgüste de yok. Öyleyse bunlar orucu bozmaz. Bazılarının illet olarak zikrettiği bunların tadının genizde hissedilmesi için sonucu değiştirmez. İbn-i Ötey İbn bir şey zikrediyor bunda. Bir, bir bitki var diyor. Değil kulağına buruna damlatmak ayağınla üstüne bassan bile tadını hissedersin diyor şeyinde. Böyle bir kuvvetli bir şeymiş bilmiyorum. E nedir o? Ebu Cehil karpuzu diyorlar. Hanvala. Ebu Cehil karpuzu ismi. Türkçe'ye böyle tercüme diyorlar. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Orucu bozmayan şeylerden bir tanesi gıda yerine geçmeyen iğne, serum ve fitil kullanmak. Bunlar orucu bozmaz. Yani gıda anlamına gelmiyor. Yani ağrı kesici, ateş düşürücü Grip aşısı vesaire böyle iğneler orucu bozmaz. Aynı şekilde fitil de orucu bozmaz. Fitil biliyorsunuz yani arka yoldan, dübürden kullanılan ateş düşürmek vesaire herhangi bir sebeple. Allah bana size afiyet versin. Bunlar da orucu bozmaz. Yani orustaki illet vücuda bir şey girmesi meselesi değil yani. Vücuda nereden girerse girsin bir şey girdi mi orucu bozar. Bu, bu doğru değil. Orusta yasak edilen şey ne? Bir şey yemek ve içmek. Vücuda ne girerse girsin orucu? Bozar kaidesi doğru bir kaide değil. Hatta astım ve benzeri hastaların kullandığı fıs fıs. Oğazlarına sıktıkları fıs fıs var ya astım hastası nefesini açmak için. Kalp hastalarının ve tansiyon hastalarının kullandığı dil altı hapları ve gargara yapılan gargara ilaçları da orucu bozmaz. Adam ağzına sıkıyor fıs fıs. Bu yeme ve içme değildir. Bu ilaç ağza değil. Adam bunu sıkıyor. Ciğerlerine çekiyor. Yani bu nefes almak. Adam bunu ciğerine nefes alıyor. Midesine çektiği bir şey değil bu ilaç. Aynı şekilde dil altı hapı da böyle. Bu yenilen bir şey değil. Ağzın içine konuluyor. Gayet yumuşak, hafif, latif bir şey olduğu için ağzın içinde hemen dağılıp gidiyor. Aynı deminki su, verdiğimiz su örneğinde olduğu gibi. Biz ağzımıza su aldığımız zaman da o suyun bir kısmı ağzımızdaki enzimler tarafından emilip tüketildiği halde orucu bozmuyor. Bu dil altı hapları da buna girer gargara da bunun gibi bir hastalık sebebiyle bir münasebetten dolayı bir kimsenin mazmaza yapması mesela dişleri için veya boğazındaki bir şey için gargara yapması bu da orucu bozmaz ağız dolusu bile olsa istem dışı olarak kusmak bilerek kusma orucu bozar kısmında geçmişti demek ki bilerek kusmak bilmeyerek kusmak orucu bozmuyorsa demek ki bilerek kusmak orucu bilmeyerek kusmak orucu bozmaz Kasıtsız olarak istem dışı boğaza, toz, yağmur, kar ve benzeri bir şeyin kaçması. irade dışında, istek dışında kar kaçtı, yağmur kaçtı, toz kaçtı, orucu bozmaz. Yine kasıtsız olarak boğaza, su, diş macunu, gargara ilacı ve benzeri şeylerin kaçması, bunları yutması kimsenin. Kasıtsız olarak bunları yapması orucu bozmaz. Abdest alırken, mazmaza yaparken mübalağa yapmaması sünnettir. Ama böyle olduğu halde farkında olmadan bir yudum boğazına kaçtı. Dışını fırçalarken bir yudum boğazına kaçtı. İhtiyaç için kullandığı mesela gargara esnasında bir yudum boğazına kaçtı. İstem dışı iradesiz. Bunlar orucu bozmaz. 16. Tükürük veya balgam yutmak orucu bozmaz. Çünkü bunlar da yemek ve içmek değildir. Bunları yutmak da yemek ve içmek kapsamına girmez. Ancak bunları kişinin ağzında biriktirerek yutması, suzunu gidermek için bunlar hoş görülmemiş. Bu söylediğim tükürük hakkında geçerli. Yoksa bir zaruret bir, bir ihtiyaç olmaksızın balgamın yutulmasının caiz olmadığı bile söylenebilir. Balgamın kişinin affedersiniz kendi balgamını çekip yutması yani orucu bozmaz ama bunun caiz olmadığı bile söylenebilir. Zira bu e, pis bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim şeriatımızda pis şeyler bize Haram kılmış. Diş arasında veya ağızda kalmış yemek kırıntılarını, yemek parçalarını da yutmak. Bu da orucu bozmaz. Bunlar da orucu bozmayan şeylerdir. Oruç tutmamaları için ruhsat verilmiş kimseler. Bazı kimselere oruç tutma hususunda ruhsat verilmiş. Bunlar orucu tutmayabilirler. Bunlar kimlerdir? Orucun şartlarında saydığımız bazı şeyler vardı ya. Sıhhat gibi, ikamet gibi, kudret gibi ve nifastan taharet gibi bunların akisleri, bunların zıtları da kendilerine oruç tutmama hususunda ruhsat verilmiş kimseler oluyor. Birincisi hasta olanlar. Oruç tutmaya gücü yetmeyen veya oruçtan dolayı meşakkat çekecek olan hastaların oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Hangi hastalar bunlar? Oruç tut tut tuttukları takdirde meşakkat çekecekler. Veya oruç tutmaları kendilerine bir zarar verecek. Bu kimselerin oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Yoksa bazı zahirlerin söylediği gibi mutlak olarak hastalık oruç tutmaya mani değildir. Adam mesela parmağı ağrıyor. Hasta mı hasta parmağı mesela eli ağrıyor, ayağı ağrıyor. Bu bir hastalık. Ama oruçla ilgisi yok bunun. Oruç tutması tutmaması kendisi bu ile alakalı kendisine herhangi bir meşakkat bir şey olmayacak. Bu ruhsat bu kimse hakkında geçerli değil. Oruç tutması kendisine meşakkat olacaksa veya adam nezle, hafif bir nezle bunun ismi hastalık değil mi? Böyle bir kimsenin oruç tutmamasına ruhsat verilmiş mi? Hayır. Bu hastalık kendisine meşakkat oluyorsa veya zarar veriyorsa böyle kimsenin oruç tutmamasına ruhsat verilmiştir. Hastalık nedeniyle oruç tutmayan kimseler tutmadıkları günleri iyileşince kaza ederler. Hastalığın oruçla alakalı üç hali var. Birincisi eğer hasta, oruç tutması kendisine bir zarar veya meşakkat vermiyorsa, bu kimsenin oruç tutması farzdır. Kendisine oruç tutmama diye bir ruhsat yoktur. Hangi durumda? Meşakkat vermiyorsa. 2 oruç tutması kendisine bir zarar vermiyor. Ancak meşakkat veriyorsa, bu kimsenin oruç tutmaması daha evladır. Allah tebâreke ve teâlâ'nın kendisine verdiği ruhsatı kullanarak. Yani adam hasta, oruç tutarsa meşakkat olacak ama tutabilir. Meşakkat olacak ama zarar vermeyecek. Bu kimse hakkında efter olan hangisidir? Efter olan bu ruhsatı kullanarak orucu tutmamasıdır. Meşakkat olmasın diye. Üçüncü, üç, üç, üçüncü şıkta oruç tutması kendisine bir zarar vereceksin. Bu kimsenin oruç tutması caiz değildir. Yani mahir bir tabip tarafından, bir doktor tarafından kendisi oruçtan men ediliyorsa, oruç tutarsa sağlığıyla alakalı bazı tehditlerin ciddi zararların olacağı kendisine söyleniyorsa bu kimsenin oruç tutması caiz olmaz. Bu birinci kısım hastalar. İkincisi yolcular. Bu da şartlardan ikamet şartının aksi. Yolcu olanlar misafir olanlar. Diyor ki mübah bir yolculuk ile ikamet halinde olmayan yani seferde olan kimselerin nasıl bir yolculukla Mübah bir yolculuk. Yolculuğun mübah bir yolculuk olması bu yolculuktaki ruhsatların kullanılması için şarttır. Yani haram olan bir yolculukta bir, ki, bir, olan bir kimse sefer ruhsatlarını kullanamaz. Mübah bir yolculuk olması lazım. Yolculuk halleri sona erinceye kadar oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Yolculuk nedeniyle oruç tutmayanlar yolculuk halleri bitince tutmadıkları günleri kaza ederler. Aynı şekilde yolcunun orucuyla alakalı da bir tafsir var. Meşhur bir soru deniliyor ki yolcunun oruç tutmamasına ruhsat verilmiştir. Peki yolcu hakkında eftal olan hangisidir? Orucu yemesi midir? Yoksa orucu tutması mıdır? Eftal olan yolcunun eğer oruç tutması kendisine bir meşakkat veriyorsa orucu tutmamasıdır. Eğer bir meşakkat oluyorsa, kendisine ağır geliyorsa yolculuk şartları sebebiyle bu kimse hakkında evla olan Orucu devam etmesi mi yoksa bozması mıdır? Bozmasıdır. Oruç tutması kendisi hiçbir meşakkat vermiyorsa eftal olan, evlâ olan orucunu tutmasıdır. Bozması caiz olmakla beraber. Hiçbir sıkıntı yok. Adam gayet klimalı, uçakta bir saatlik yolculuk yapacak mesela. Hiçbir sıkıntıya, hiçbir meşakkate tabi değil. Bu kimsenin orucunu bozması caiz mi? Caiz. El cevap caiz. Peki bunun hakkında evli olan tutması mı yoksa yemesi mi? Asıl olan evli olan tutması. Bazen belki tarihi bir mesaj yani e, sonradan ortaya çıkan farklı bir maslahattan, raci bir maslahattan dolayı birilerine öğretmek, göstermek ve benze bir şeyle yemesi bazen caiz olabilir. Ama evli olan bunun orucun tutmasıdır. Zira sonradan bunları kaza etme ile kendi arasında bir engel gelebilir. Sonra bu oruçları mübarek olan bu mevsim, mevsimde tutma ile başka zaman kaza etme arasında fark vardır. Bunlardan dolayı tutması daha evlâdır. Ancak meşakkat varsa, mesela adam buradan umreye gidiyor. Birçok kardeşimiz bunu yapıyor. Buradan umreye gidiyoruz. Ramazan'da. Oruçlu bir halde umre yapıyoruz. Yani umre 2-3 saat süren bir ibadet. Artık damakları, boğazları damaklarına yapışıyor. Adamlar nefes soluk alamayacak hale geliyorlar. Ve bir fazilet zannederek oruçlarını bozmuyorlar. Bunlar hata ediyorlar. Bu durumda kişinin orucunu bozması, bozmamasından daha evladır. O zaman orucu tutmaya, tutmamaya ruhsat verilmiş kimseler. Birincisi hastalar. Hastalar hakkındaki tavsiyatı dikkat. İkincisi yolcular. Üçüncüsü burası bilinmeyen bir mesele. Normal hastalıkla bu, bu, bu karıştırılan bir mesele. Dikkatli olalım. Demiş ki, yaşlılık veya iyileşmesi umulmayan hastalık sebebiyle oruç tutmaktan devamlı surette acil olmadır. Adam yaşlığı bir daha bunun gençleşmesi mümkün değil. Yani yaşlı diye orucu tutamıyor. Demek ki bundan sonra bu adam hep yaşlı olduğuna göre oğlana kadar bir daha tutamayacak. Yani bu adamdaki oruç tutmama gerekçesi sürekli, devamlı bir gerekçe. Bir de bunun buna benzer hastalar var. Öyleyse hastalar iki kısım. İyileşmesi umulan hastalar, demin kendilerine oruç tutmamalarına ruhsat verilen... Ve iyileştikten sonra bu tutmadıkları oruçları kaza edecek olan hastalar hangi hastalar? İyileşmesi umulan hastalar. İyileşmesi umulmayan hastalar. Adam kanser. Yatakta, yatalak hasta veya adam şeker hastası. Yata, yatalak değil. Şeker hastası, tedavisi umulmuyor. Ve bunun oruç tutmaya takati yok. Sürekli yemek zorunda, işte ilaç kullanmak zorunda vesaire. Bu adam da iyileşmesi umulmayan hastalar sınıfında. Bu kimse de Oruç tutmaması için kendisine ruhsat verilmiş olan kimselerdendir. Peki bu ne yapar? İyileşmesi umulan hastalıkta adam ne yapacaktı? İyileştiği zaman kaza edecekti. Peki iyileşmesi umulmayan adam, gençleşmesi umulmayan yaşlı bu ne yapacak? Ya aleyteş şebabe, ya hudiyemmen. Öyle demiş hayır. Keşke şu gençlik bir gün dönseydi de, geri gelseydi de, ona bir anlasaydım bu yaşlılık bana neler etti demiş. Yani o da geri dönmeyen Tedavisi olmayan hastalık gibi yaşlılık. Bunlar ne yaparlar? Bunların vasfı şu. Oruç tutmaktan devamlı surette acizler. Böyle kimseler de oruç tutmazlar. Tutmadıkları her gün için bir fakiri doyururlar. Yani fidye bir fakir doyurmak devamlı surette oruçtan aciz olan kimseler hakkında geçerlidir. Normal adam hasta. Ameliyat olmuş. Ne bileyim mide hastası vesaire, Ama İyileşmesi umulan bir hastaysa bu ne yapamaz? fidye veremez bu iyileşmeyi bekleyecek iyileştiği zaman da kaza edecek iyileşmesi umulmayan hasta veya yaşlılıktan dolayı tutamayan kişi veya bunlara ilhak ederek acizlikten zayıflıktan güç yetmemeden dolayı oruç tutamayan kimse bir kimse var ki tövbe billahi adam oruç, tut oruç tutamıyor o oruca gücü yetmiyor zayıf cılız mesela birisi o oruç tutsa adam düşüyor bayılıyor kendinden geçiyor bu kimseye de oruç farz değil. Bunun üzerine düşen ne? Bu da devamlı surette tutamayacağı için bunun üzerine düşen her gün için bir fakir doyurma. Bu fakir doyurma işi oruç tutulmayan günler sayısınca fakire yarım sağ pişmemiş gıda maddesi vermek ile olur. Kaç gün tutamadı oruç? Bir ay boyunca tutamadı. Bir daha da tutamayacak. Ne yapacak bu adam? Bir ay. 30 gün sürdü Ramazan. 30 tane fakire her birine Yarım sağ Pişmemiş gıda maddesi verecek Yarım saate kadar? Yarım sağ bu fitre Fıtır sadakasında verdiğimizin yarısı O bir sağ Bir sağ Bu bir e, hacim ölçüsü birimi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Zamanındaki ölçüye göre Bir sağ dört müdden oluşuyor Bir müdde Ortalama bir insan elinin iki avucu dolusu kadar demek şu kadar iki yani şu, şu, bu şekilde iki avucunu uzatarak doldurduğun zaman buna bir müt deniyor. Bundan dört tane dolusu ne diyor? Bir saat. O zaman yarım saate kadar iki müt. Bir müt yiyeceği adam başına verir. Böyle de olur. Yemek pişirip tutulmayan günler sayısınca fakiri davet ederek pişmiş yemeği onlara yedirerek de olur. Yani her gün için bir fakirin karnını doyuracak. Parayla verse olur mu? Para ile verse olmaz. Ya pişmiş olarak ya pişmemiş olarak yemek yedirmek suretiyle olacak. Dördüncüsü bunu da söyleyelim. Ondan sonra müstahap oruçlar ve yasak oruçlarla alakalı bir bap var. Onun bizim Ramazan orucuyla ilgisi yok. Oruç tutmamasına ruhsat verilmiş sınıftardan dördüncüsü de hamile ve emzikli kadınlar. Hamile ve emzikli kadınların oruç tutmaya güçleri yetmez. Ya da oruçtan dolayı kendileri veya çocukları ya da her hem kendileri hem çocukları hakkında endişelenirlerse oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Bu ayrıntılar zikredilmiş çünkü bazı fukuha bu ayrıntılara göre hüküm veriyor. Ki Diyor ki yani kendi adına korkuyorsa böyle çocuğu için mi yapıyorsa böyle biz bunların hepsini şamil olarak diyoruz ki hamile olan kadın veya çocuk emziren kadın. Oruç tutmaya gücü yetmiyorsa, oruç tuttuğu zaman kendi adına endişe ediyorsa veya gücü yetiyor ama bebeğe adına endişe ediyorsa yani karnındaki bebeği beslenemez diye veya sütü yeterli olmaz bebeği beslenemez diye endişe ediyorsa böyle kadınların oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Peki bunlar ne yaparlar? Hamile ve emzikli kadınlar bu sebeplerle tutmadıkları oruçlar için her gün başına bir fakiri doyururlar. Bu günleri ayrıca kaza etmezler. Bunların durumu hastalıktan dolayı oruçlarını bozan kimseler gibi değil. O günleri kaza etmezler. Her gün için bir fakir doyururlar. Yani yarım sağ pirinç alır. Yarım sağı pirinç yaklaşık ne kadar yapıyor? Bir kilo iki yüz gram mesela. Bir buçuk kilo. Her gün için bir buçuk kilo pirinç, bir buçuk kilo makarna, işte bulgur verir. Veya tutamadığı günler sayısınca kişiye pişirdiği bir yeme yedirir. Ayrıyetten bu günleri kaza etmezler. İbni Abbas radıyallahu anhum demiştir. Hamile kadın kendisi için emzikli kadın da çocuğu için endişelenirse Ramazan orucunu tutmayabilir. Tutmadığı her gün için bir fakiri doyurur. Ayrıyetten bu oruçları kaza da etmez. İbn Ömer radıyallahu anhum anında hanımı hamileyken orucu nasıl yapacağını sormuş. O da orucunu bozabilirsin. Her gün için bir fakiri doyurur kaza da etmezsin diye cevap vermişti. Sahabe arasında sahabeler arasında bu konuda Abdullah ibn Ömer ve Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumaya bu hususta muhalefet eden bir kimse de bilinmemektedir. Öyleyse özetle hastaların yolcuların hastalıkları ve yaşlılıkları sürekli olduğu için oruç tutamayacak durumda olan kimselerin ve emzikli ve hamile olan kadınların oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Geçmesi umulan hastalıkla hasta olanlar ve yolcu olanlar tutmadıkları günleri hastalıkları bittikleri zaman ve yolculukları bittikleri zaman kaza. kaza ederler. Kazanın ne zaman olacağı, hangi vakitte olacağı mühim değil. Mesela adam yazın orucunu, kışın kaza edebilir. Uzun günlerin sıcak günlerin orucunu serin ve kısa günlerde kaza edebilir. Bu kaza yerine gelmiş olur. Bugün böyle bir sorundu bir faide olarak. Önceki seneden kalma kaza olan kaza borcunu bir sonraki Ramazan'a kadar geciktirmiş olan kimse yani bir sonraki Ramazan gelmiş adam hala tutmamış. Üzerinden bir Ramazan daha geçmişse bu kimse hakkındaki sahabe fetvası hem kaza eder hem de fidye verir şeklindedir. Anladınız mı? Yani geçen sene Ramazan'da kazamız vardı iki gün. Bu sene Ramazan geldi hala tutmadım. O kazanın zamana kaldı. Bu Ramazan'dan sonraya kaldı. Öyleyse bu adama ne yapacaksın diyeceğiz. Hem kaza edeceksin hem de bir gün her gün için bir fakire yarım safi diye vereceksin. Bu merfou bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değil. Ancak sahabi fetvası var bu konuyla alakalı. Bunlar böyle yaparlar. Sürekli gücü yetmeyen yaşlılar iyileşmesi umulmayan hastalar yaparlar? Orucu tutmaz. Tutmadıkları günlerde kaza etmezler. Ne yaparlar? Her gün için bir fakire doyururlar. Aynı şekilde emzikli ve hamile olan kadınlar da tutamadıkları günleri kaza etmezler. Her gün için bir fakir doyururlar. Allah Teala en doğrusunu bileyir. Sübhaneke Allahuma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu. Hocam o bildiği vermesi hocasının üzerinde mi kalıyor? Yok, kadın üzerinde. Kadın kendi malında. Hocam bir de şu şey var hocam. E, Cimailer... <gülüyor> Orucunu bozan kişinin 61 gün. Şimdi e, kefaret olarak 2 ay geçiyor değil mi hocam? Normalde? 2 ay. Kameraya aylar 29 gün 58. 58. Normalde böyle. 58. 58 de olabilir. Yok 20, yani 30-30 olsa 60 olabilir. Hocam işte. 60 olur. Bizim bu şöyle El... 30-30 bir günde o tutmadığın günü tutacaksın 61 diyorlar. Yok öyle değil o, 30 gün değil. O kameraya kaç olmuşsa mesela sen başladın Muharrem ayında başladığın Muharrem'in başı. Muharrem 29 tuttu arkasından Safer geldi Safer 30 tuttu Kaç gün oldu şimdi? 59 oldu Bitti senin orucun kazanın 60 diye bir sayı yok yani 60 da olabilir Yani 2 ayda 5 30 çeker Bir günde kaza toplam 61 olur Hocam şey mesela Gıda türü Ağız yoluyla Yuttuğun için bozar Çünkü mideye ağız yoluyla alındığı için bu yeme kapsamına girer Ağız yoluyla mideye gittiği için bu her bozar Hocam mı? Bu takvimlerle imsak saatine bila ediyorsunuz. Neyi itimal Nereye arasında fark Ben anlamadım. Ezan diyoruz, namazda ezan yani. anasından. Namazda ezan anasından farkında olmadı. O bir şey değil. Bu farklı bir şey değil. Mühim olan fecirin girmesi. Bu bu takvimlerde, yani o her seneki problemlikten bahsetmiyorsanız eğer normal olarak imsak vakti ne zaman giriyorsa, yani fecir ne zaman doğuyorsa saat üç buçukta doğusun. Ne yani ezan şimdi mesela şu anda fecir üç küsürde oluyor. Ezan beşte okunuyor diye bu namaz vakti beşte geliyor diye değil. Ramazan dışındaki bütün saniye vakitlerde ezan fecirden bir saat sonra okunuyor. Sadece ramazanda vaktinde okunuyor. Bazı takvimlerde bu galiba hizmet vakfının mı? Süleymancılar'ın takvimlerinde çok mübarekli bir ihtiyat var. Onlar değil, ama diğer takvimlerinde biz bunu bunu itimat ediyoruz aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece Amin ve Reylant ilişkiye girdi e, sabahladı o şekilde tutabiliyor. E, arada sabah namazı tamam sabah namazında uyanıyor işte Heh. sabah namazında uyanıldığı zaman fecir doğmuş oldu yani oruç başladı yani fecir doğduktan sonra sabah namazını kılacağı kalık olan bölümde ne yaptı? günüp olarak oruç tuttu Orada günüp başladı bu arada yani o arada abdestini alıyor namaz evet namaz vakti çıkmadan önce gusleder bakılar Aslı olan böyle. 30 ayrı fakir olması lazım. Ama bulunmadığı olmadığı takdirde yani bir fakiri 30 gün doyursan da veya 15 fakiri işte ne bileyim 2 gün do doyursan da böyle de olur inşallah. Bunun gibi. Ee, geçen borcu bir diye erkeli erkeli. Sonra hamile kalıyor. Hamile kaldığı zaman da doğumcu... E, hamilelikten sonra ve emzirmeden sonra bir daha hamile olmadan önce kaza edecek. <gülüyor> yani bir Ramazan. Öbür Ramazan gelirse evet. Sen bunun çok Ramazan gelirse. Normalde kaza... Evet bir fidye. Hocam bu şeker hastalığı olan bir daha iyileşmeyeceğini umurmayan kişiler... E, Yetimi doyurması gerekiyor mu yani sonradan bir şey vermesi gerekiyor? Mu? Yetimi değil. <gülüyor> ha fakiri. Evet onların ondan fidiye vermeleri gerekiyor. Susturamıyorsa fidiye vermesi. Evet. Sonradan kazaıya bırakmayacak. Çünkü kaza edecek bir zamanı yok. Fidye verecek. Evet. Ya akşamın bir yemeği var 30 kişiye. Olur 30 30 tane fakire toplasa bir yemek pişirse 30 kişiyi yemek yedirse fakir olur. Fakir olacak ama yani. Heh. Yani konu komşuyu akrabaları çağırıp yemek yedirmeyecek yani. Hayır demeyiz. Yok. İmsak doğduğu anda yemeği içmeyi kesmek gerekir. Ezan okunduğu anda. Ezan imsakla beraber okunuyorsa, yani ezan imsakla beraber okunuyordur diye şimdi hesap ediyoruz. İmsak doğduğu an ezan başlıyorsa, ezanla beraber yemeği içmeyi kesmek gerekir. Ancak kişinin elindeki veya ağzındaki lokmasını tamamlamasına ve elindeki yudumun bitirmesine müsaade edilir. Ama ezan imsak şeyin sonuna kadar değil yani. Çünkü imsak mesela imsak e, müezzin şöyle ayarlamıyor, ben ezana öyle bir başlayayım ki ezan bittiğinde imsak girmiş olsun öyle değil, İmsak doğar doğmaz yani fecir doğar doğmaz ezan okumaya başlıyor. O yüzden ezanla beraber kesmek lazım, elindeki, ağzındaki lokmayı bitirmeye inşallah müsaade edilir.